Kolalı içecekler meselesi problemdir günümüzde. Bunların kola dediğimiz meşrubatın formülünün neden ibaret olduğu en detaylarına kadar ortaya konmamaktadır. Evet. İçine katılan şeylerin ne olduğu belli kurumlarda istendiği halde verilmediği bilgisi bize ulaştı. Öyle söyleyelim. Benim de evet, verilmediği şey bilgisi bize Fasımdan ulaştı. Bir iki. Bunlarda kullanılan boya maddelerinin bizim de e, e, helaldir, yenmesi helal olduğunu söyleyemeyeceğimiz bir takım canlılardan elde edildiği de biliniyor. İnternete giren herkes bunu görebilir. Hı hı. Şunu söyleyeyim, ben belli bir zamandır kola içmemeye çalışıyorum. Bak, içmiyorum demiyorum. İçmemeye çalışıyorum, içmemeye dikkat etmeye çalışıyorum çünkü e, bu a, a, edindiğim bilgilerden sonra bir tür e, e, tiksinti gelmeye başladı. Bu şunu söyleyeyim, kesin olarak haramdır demiş olmak da istemiyorum. Hı hı. Çünkü ortada sadece şüpheli bir durum vardır. O şüphedili durum, şüpheli durum ortaya ortadan kalkıncaya kadar bizim tedbirli olmamız uygun olur. Böyle söyleyeyim. Evet. Yani bizatihi için zaten bu alkol olup olmama meselesi. O da galiba. ayrı bir mesele. İnsanın yani aklını işte, blandırıyor. İçerisinde alkol. Iı, sıvı, ıı, sıvı içeceklerin içerisine katılan alkolün problemi ayrı. Hı hı. O ayrı bir şeydir. Orada mesela alkole teknik olarak baktığımız zaman fıkıh gözüyle fıkıh kaynaklarına yer alan bilgiye baktığımız zaman bir şeyin içerisine e, bir şekilde alkol veya kirli bir şey düşmüşse o belli bir hacmin üzerindeyse onu kirli saymayız. Hı hı. Mesela belli bir miktar diyelim 2 metre küp suyun içerisine e, ondan sonra İmam Şafii mezhebinde kulletin deniyor işte öyle bir miktar sudur. Onun içerisine iki damla, üç damla kirli su, işte bize kirli olduğuna inandığımız şarap vesaire necaset düşse o çok su sayıldığı için o az şey onu kirletmez. Bunlar fıkın zaruri durumlarda ortaya koymuş olduğu hükümlerdir. Durup dururken tertemiz olan bir, bir suya iki damla getirip necaset karıştırıp fıkın koyduğu ölçüye göre bu kirlenmemiştir diye balağından içme iç, iç, içseniz bile tiksinerek içersiniz. Zorunlu kaldığınız içersiniz. Aha. Bu meşrubatlarda böyledir. Bunların içerisine çözücü olarak meyve esanslarının, çözücüsü olarak bir takım bir miktar alkolün katıldığını biliyoruz artık. Sağlık Bakanlığı ile firmalarla yapılan münasebetlerimize haricen katıldığını biliyoruz. Teknik cevap verecek olursak fıkın e, belli şartlar altında ortaya koymuş olduğu hükümlere bakarak söyleyecek olursak bunda bir sakınca yoktur diyeceğiz. Çünkü hı hı. E, içinde büyük, büyük tanklarda yapılan bu meşrubatın içerisinde çözücü olarak etil alkol birazcık katılmakla onun içerisinde çok az kalacağından dolayı o katılan etil alkol, o büyük miktar suyu, sıvıyı sarhoş edici hale gelmediği için hı hı. sırf sarhoş edici özelliğinden dolayı e, haramdır diyemeyiz. Ancak şu tarafı var işin fıkhı görüşten sarfına zar ederek bakacağımız zaman ben temiz meşrubat içmek taraftarıyım gözümün önünde birisi bir metre küp suya bir milimetre küp bir metre santimetre küp bir pislik atsa Göz göre göre onu içermeyim, içmem. O halde İçmeyiz. sıvı meşrubatlarda da bu taktiği uygulayarak içmeyebiliriz. Ama şunu söyleyelim. Fıkıh diliyle söylediğimiz zaman bir büyük miktar sıvının içerisine az bir alkol düşmüşse veya bir şekilde katılmışsa hükmü nedir? Çok miktardaki sıvı içine katılan e, alkolden dolayı sarhoş edici duruma dönmediği için bunun resen haram olduğunu söylemek teknik olarak Hı -hı. mümkün değil. Ama... Fıkıh diliyle her yerde konuşmak zorunda değiliz bunu evet. da söyleyeyim. Her zaman fıkıh diliyle konuşmak zorunda değiliz. Bizim bir ahlaki temayüllerimiz var, sosyal hayatımızla alakalı bakış açılarımız var. Bizim önümüze şunu içeceksin, şunu yiyeceksin diye reklamlarla, şu veya bu tür beyanlarla içmek, tüketmek konusunda bize dayatılan şeylere bizim de dur deme hakkımız vardır. O hakkı evet. kullanırız. Her zaman fıkıh bilgilere dayanmayalım. Mesela e, dikkatimizi çeken şu vardır. Bir insan bir imalat sahip bazı imalatçılar hı hı. normal şartlar altında üretimlerini yaparken bunun dini boyutunu hiç kimse merak etmez. Ne varsa millet alır içer. Ne zaman ki bir problem dini endişeyle bir problem ortaya çıkar ve bu konuda sürüme zarar verecek bir durum ortaya çıkarsa bu sefer bunun dini konusunu sorarlar. Beklenir ki bir sakınca yoktur diyelim. Onlar da bu aslında bunu kullansınlar. Böyle bir şey yok. Yani dinin fıkın ortaya koyduğu e, ölçüler genellikle e, nedir e, teknik ifadelerdir bunlar. Ben fıkhen sarhoş etmiyor diye helal olduğunu söylemek zorunda da değilim. Yani i̇lla sınırlarda gezmemize gerek yok. Hiç gerek yok. Dolayısıyla bir insan diyebilmeli ki benim içtiğim gazozun içine haricen alkol katılıyorsa ben onu içmiyorum arkadaş. Fıkıh buna ne derse desin diyebilmeli insanımız. Hı hı. Bizim din e, dini hassasiyet dediğimiz şey budur. Buna da herkes saygı duymalıdır. Niye e, fıkıh buna haram demediği halde sen benim gazozumu içmiyorsun arkadaş diye yumruğunu vurmaya kimsenin nakıyor, Kimse de sağa sola zıplamasın. Bu e, Kolayla ilgili. kolaylık. Tamam. Haricen alkol e, katımı noktasında e, sarhoş edici duruma gelmezse ...haram olmaz. Bu bir görüştür. Hmm. Ama bana acizane sorarsanız... ...ne zorumuz vardı haricen haram olan bir şeyi... ...büyük çapta bir... E, ...sıvının içerisine katıyoruz. O sıvı bundan dolayı sarhoş edici olmadığı için... E, ...helal olur diyelim. En azından şüpheli bir durum hmm. vardır orada. Bu benim şahsi kanaatimdir. Evet. Ama genel bakış açısı fıkhın ortaya koyduğu ölçülere göre de... E, ...içine katılan su, içki... E, ...sarhoş edici hale gelmediği zaman... Onu, onun kullanılması haramda diyemeyiz. Hı hı. Görüşü ortada da. Hocam madem geri döndük bir soruda yönelteyim size. E, tabii çeliştiğini ben zannetmiyorum ama insanların aklına gelebilir. E, çoğu haram oranın azı da haramdır. Hükmü insanların aklına gelebilir. Hani az bir damla da düşse çoğu acaba haram, haram yapmıyor mu? Çoğu sarhoş edeni. Haram demiyoruz bak. O ayrı bir şey. Tamam. Diyelim ki bir ton içki rakı haramdır. 1 gram rakı da haramdır. Ama burada ölçü başka. Çoğu sarhoşluk veren şeyin azı da haramdır. Hı. Şimdi burada bu ölçüyü zaten bu dediğim hadiseye kullanarak bunu söylüyorum. Yani diyelim ki ortada 1 metre, 2 metre küp sıvı var. Evet. Bu sıvının içerisine sarhoş etme özelliği olan 1 gram alkol katılmış. 10 gram 20 gram alkol katılmış. Şimdi o alkol yok oldu. Ortada var olan 2 metre küp sıvı. Hı. Bunun Azı eğer sarhoş ederse, bu sıvının azı sarhoş ederse çoğu da sarhoş eder. Anlatabiliyor muyum? Evet. Yani azı sarhoş ederse çoğu içmek, çoğu sarhoş ederse azını içmek haramdır. Burada da uygulanıyor. Hmm. Ama doğrudan doğru hükmü belli olan şeyle alakalı demiyoruz. Evet. Şarabın hükmü belli de haramdır. Bunun çoğu sarhoş ediyorsa, azını ediyor ki ediyor, o zaman bir santimetre küpürünü de içemezsiniz. Hmm. Ama içine bir metreküp birim santimetreküp şarap katılmış bir su bunu bu suyu düşündüğünüz zaman onun çoğu o suyun tamamını etmiyorsa. isteniz bir metreküp suyun tamamını isteniz sarhoş olur musunuz olmazsınız o halde onun azı da sarhoş yani azı da sarhoş olmaz dolayısıyla İllet burada sarhoş edici olup olmadığıdır. Hı. İçerisine katılan şey o çok su içerisinde yok olmuş hükmüne giriyor. Sarhoş etme özelliğini o çok suya geçiremediği için o suya sanki bir şey katılmamış gibi fıkıh gözüyle böyle değerlendirilir. Biraz da fıkıh dili mekanik bir dildir. Hı hı. Olaya dışarıdan bakar. Haklılık payı vardır çünkü sonsuz problemleri bir sistemle çözmek zorundadır fıkıh. Ama siz şahsi gözünüzde fıkıh böyle dese bile doğrudur. Ulemanın kıyasları doğrudur, doğru olabilir. Ama ben içine e, şarap e, katıldığı, alkol katıldığını bildiğim bir sıvı içmem arkadaşlar. Bu da benim takvamdandır. Bu da benim kişilik tutumumdandır. Kendime olan saygımdandır. Dininin ilkelerine olan da diyerek bunu yapmayabilirsiniz. Ama evet. öbür taraftaki görüşüne mutlaka yanlış olduğunu söylemezsiniz. Bu konuyu kapattık. <gülüyor>